Aleykümselam ve rahmetullah ve hayırlı akşamlar. Şimdi yine sorumlu cevaplı İslam akaidi kitabından kadere iman bahsini okumaya devam edelim. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Soru 138 Genel olarak kadere imanın delili nedir? <gülüyor> Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Allah Azze ve Celle'nin emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. <gülüyor> El Ahzab suresi 38. ayeti kerime. Fakat Allah celle şanuhu gerçekleşmesini gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmek için sizi topladı. El Enfal suresi 42. ayeti kerime. Allah azze ve celle'nin emri elbette yerini bulur. El-Ahzab suresi 37. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle'nin izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah Azze ve Celle'ye iman ederse onun kalbine hidayet verir. Et-Tagabun suresi 11. ayet-i kerime. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah Azze ve Celle'nin emriyle idi. Âl-i İmran Suresi 166. Ayet Onlar kendilerine bir musibet gelip çattığında muhakkak biz Allah Azze ve Celle içiniz ve muhakkak biz O'na dönücüleriz derler. İşte Rablerinden bir mağfiret ve bir rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru yola erdirilenlerin ta kendileridirler. El-Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Ve daha birçok ayeti kerime de buna delildir. Bundan önce Cibril hadisinde, ki geçmişti, Hayrıyla, şerriyle kadere iman etmendir buyruğunu görmüştük. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir şey sana gelip çatarsa, sakın eğer ben bu işi yapsaydım şöyle şöyle olacaktı demeyesin. Fakat Allah takdir etti ve o dilediğini yaptı de. Müslim ve İbn-i Mace'de olan bir hadisi bu. Yine bir başka hadislerinde Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her şey bir kader iledir. Bir şeyden acze düşmek yahut güzelce yapmak bile Müslim, Muvatta ve Müsnet'te bulunan bir hadis bu. Ve daha pek çok hadis kadere imanın delilidir. Soru 139. Kadere imanın mertebeleri kaç tanedir? Cevap, kadere imanın dört mertebesi vardır. Birinci mertebe, Yüce Allah Azze ve Celle'nin ilmine imandır. Allah Azze ve Celle'nin ilmi, her bir şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Göklerde ve yerde, zerre ağırlığı kadar dahi bir şey, bu ilmin dışında kalamaz. O bütün mahlukatını, Onları yaratmadan önce bilir, rızıklarını, ecellerini, sözlerini, amellerini, bütün hareketlerini, duruşlarını, gizlediklerini, açığa vurduklarını, kimlerin cennet ehli, kimlerin de cehennem ehli olduğunu da bilir. İkinci mertebe. Bunların yazılı olduklarına imandır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin olacağına dair, ezeli bilgi sahibi olduğu her şeyi yazdığına iman etmektir. Levh ve kaleme iman etmek de bunun kapsamı içerisindedir. Üçüncü mertebe. Yüce Allah Azze ve Celle'nin etkin iradesine ve her şeyi kuşatan kudretine imandır. Bunlar, olmuş ve olacak şeyler itibariyle birbirlerinden ayrılmazlar. Ancak olmamış ve olmayacak şeyler itibariyle birliktelikleri söz konusu değildir. Şanı Yüce Allah Azze ve Celle'nin olmasını dilediği her bir şey kaçınılmaz olarak onun kudreti ile olur. Olmasını istemediği bir şey ise, Olmasını irade etmediği için olmaz. Onun güç yetiremediği için değil, Yüce Allah Azze ve Celle bundan alabildiğine yüce ve münezzehtir. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakacak değildir. Muhakkak o, en iyi bilendir. Her şeye güç yetirendir. Fatır suresi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 duraklarını da onun yarattığına iman etmektir. O her eksiklikten münezzehtir celle şanuhu. Ondan başka yaratıcı, ondan başka ilah ve rab yoktur. Soru 140. Yüce Allah azza ve celle'nin her şeyi bildiğine iman etmek olan birinci mertebenin delili nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O Allah'tır ki, Celle Şanuhu, ondan başka hak ilah yoktur. Görülmeyeni de, görüneni de bilendir. El-Haşr suresi 22. ayet. Ve muhakkak Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi kuşatmış olandır. El-Talak suresi 12. ayeti kerime. Gaybı bilen Rabbim hakkı için elbette o gün size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey bile ona gizli kalmaz. Bundan küçük ve büyük ne olursa ne varsa muhakkak apaçık bir kitaptadır. Sebe suresi 3. ayet elime. kerime Gaybın anahtarları da onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilemez. El-En'am suresi 59. ayet-i ve devamındaki diğer ayetler. Allah Azze Celle peygamberliği kime vereceğini çok iyi bilendir. El-En'am suresi 124. ayet. Muhakkak senin senin Rabbin celle Şanuhu. Kendi yolundan sapanları da en iyi bilendir. Hidayet bulanları da en iyi bilen odur. En-Nahl suresi 125. ayeti kerime. Allah Azze ve Celle'ye şükredenleri Allah Azze ve Celle şükredenleri en iyi bilen değil midir? El-En'am suresi 53. ayeti kerime. Allah Azze ve Celle Alemlerin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? El-Ankebud suresi 10. ayeti i kerime Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti melekler Biz seni hamdinle tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın demişlerdi sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim demişti. El-Bakara suresi 30. ayet-i kerime. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, Celleşanuhu siz bilemezsiniz. El-Bakara suresi 216. ayet-i kerime sahih Buhari Bukhari ve Müslim'de şu rivayet yer almaktadır. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, cennet ehli kim, cehennem ehli kim biliniyor mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Adam, peki amel edenler de ne diye amel ediyorlar diye sorunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, herkes ne için yaratılmış ise, onun için yahut kendisine ne kolaylaştırılmışsa onun için amel ederler buyurdu. bukhari Müslim, Ebu Davud ve Ahmet-i bin Hanbel'in müsünnetindeki bir hadis. Yani kardeşlerim burada şu söylenilmek isteniyor. O ki cennet ehli ve cehennem ehli belliyse ne için kişiler ibadet etmekte yahut da ibadette kusur etmektedirler? Gelen sahabi bunu soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kimselerin cennet ehli olması yahut da cehennem ehli olması Allah azze ve celle levh mahfuzda onları cennet ehli yahut da cehennem ehli yazmasından ötürü değil ilmi ezeli ve ebedisiyle dünyaya geldiklerinde ne yapacaklarını bildiği için Allah yazıyor celle şanuhu. yoksa Allah Cennetlik yazdığı için okul cennetlik, cehennemlik yazdığı için okul cehennemlik olmuyor. Dünyaya geldiklerinde Allah azze ve celle onlara muhtariyeti veriyor. Emre diyor şunu yaparsanız cennete gidersiniz, nehye diyor bunu işlerseniz cehenneme gidersiniz ve seçmeyi kullarına bırakıyor. Kul kendi ihtiyarına göre ne tarafı seçerse hangi ameli yaparsa o amelin gerektirdiği yere gidiyor. Allah Teala Şanhu bunu ezeli olan ilmiyle bildiği için dünyaya geldiğinde kendi ihtiyarıyla bunu yapacak, bunun neticesinde de cennetlik yahut da cehennemlik olacak. Bu şekilde yazıyor. Yoksa kul Allah Azze ve Celle yazdığı için cennetlik, yoksa kul Allah Azze ve Celle İstediği için cehennemlik olmuyor. Muhtariyet kulun elinde olup, Kul kendi ihtiyarıyla cennetlik amelleri ve cehennemlik amelleri işleyerek, Allah Azze ve Celle'nin yazdığı için değil, Kendi irtikabının neticesinde cennetlik ve cehennemlik oluyor. Allah Azze ve Celle, cennet ehlinin amellerini işlemeyi cümlemize kolaylaştırsın. Cehennem ehlinin amellerini işlemekten de cümlemize tiksinti versin. <gülüyor> Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin çocuklarının durumu hakkında kendisine soru sorulunca Allah Celle Şanuhu yaşasalardı, ne şekilde amel edeceklerini en iyi bilendir diye cevap vermiştir. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i ve Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Yani herkes hayatında nasıl yaşadıysa, neyi irtikap ettiyse, neye layıksa Allah Celleşahinu onların layık oldukları şekilde onlara ne yapacaktır, karşılık verecektir. Sahih Müslim'deki rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Azze ve Celle cennet ehlini onlar henüz atalarının sülplerindeyken cennet için yarattı, cehennem ehlini de henüz onlar babalarının sülhlerindeyken cehennem için yarattı. Müslim Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve Ahmet i Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis bu. Bunun açıklamasını yukarıda ne yapmıştık? Görmüştük. Yine Müslim'deki rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur.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 Burada kardeşlerim, kişinin dünyadayken yaptıkları değil, ölürken, ölürken mümin ve muvahhid olarak ölmesi, yahut da kafir, yahut da mürted olarak ölmesi. O, burada bu anlatılmak isteniyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Azza ve celle, aranızdaki herkesin cennetteki ve cehennemdeki konumunu konumunu mutlaka bilir. Asa, peki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde niye amel ediyoruz? Biz buna bel bağlayıp ameli terk etmeyelim mi? dedi. Yani Allah biliyorsa bizim cennet ehli olduğumuzu, biliyorsa bizim cehennem ehli olduğumuzu, bizim çalışmamızın çabalamamızın, amel etmemizin bize ne faydası olacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam ise şöyle buyurdu. Hayır, amel ediniz. Herkes ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır. Kardeşlerim bakıyorsunuz ki bir adam Allah Azze ve Celle'nin Emirlerini yerine getirme hususunda o kadar hırslı, o kadar hırslı, o kadar hırslı ki Kur'an-ı Kerim elinden düşmüyor. Namazının üzerine adam namaz kılıyor. O kadar cömert, adeta malını Allah yolunda ne yapıyor? Saçıyor, savuruyor, dağıtıyor. İslam'ın en ince, en ufak emirlerini dahi yerine getirme hususunda cehd ve çaba sarf ediyor. Ona sorulduğunda, yahu neden böyle yapıyorsun? Yani bu geceleyin kalkıyorsun, saatlerce namaz kılıyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun denildiğinde, ben bundan diyor zevk duyuyorum diyor adam. Bir de bakıyorsun, bir kişi şeytanın ikiz kardeşi gibi, bela çomağı gibi. Nerede hangi kötülük varsa, o anında orada bitiyor. Ona da soruyorsun, yahu kardeşim hiç mi senin başka işin yok? Hiç mi sen hayır yolunda bir tek adım atmazsın? Hangi kötülük zikredilirse, hangi kötülük düşünülürse, görülürse, muhakkak senin parmağın var orada. Onun da verdiği cevap ne? Kardeşim işine bak ya. Ben bu dünyaya bir defa geleceğim. <gülüyor> Subhanallah. Sanki dünyaya başkaları iki defa geliyor. İşte bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır amel ediniz herkes ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır mübarek. Sözü burada tecelli ve tahakkuk ediyor. Cennet ehli, cennete gidecek olanlar cennete götürücü amelleri işlemekten zevk duyuyorlar. Cehennem ehli olan kimseler de kendilerini her şeyden kayıtsız sayıyorlar. İstedikleri gibi amel edeceklerini, istedikleri gibi davranacaklarını iddia ediyorlar. İşte herkes ne yapıyor? Gideceği yer için adeta ayarlanmış ve hazırlanmış bir durumda. Daha sonra artık kim infak edip verir ve sakınırsa o elhusnayı yani kelimeyi tevhidi de doğrularsa biz de ona Kolay olanı kolaylaştırırız. Ama kim de cimrilik eder ve kendisini müstahini görür ve o el-Hüsnâ'yı da yalanlarsa biz de ona en zor olanı kolaylaştırırız. Sübhanallah. El-Leyl suresi 5. ve 10. ayetlerin buyruklarını okudu. Evet bu hadiste Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud ve Tirmizi de bulabileceğimiz bir hadis Ve daha başka bir sürü Hadis-i Şerifler bunun delilidir Soru 141 İkinci mertebe olan Bu takdirlerin Yazıldığına iman etmenin Delili nedir? Şimdi imanın Mertebelerini Görüyorduk ya, birinci mertebe neydi? Allah Azze ve Celle her şeyi bilir, buna iman etmekti. Şimdi ikinci mertebe, her şey takdirle yazılmıştır. Buna iman etmenin delili nedir? Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Biz her şeyi önder kitapta. Yani İmam-ı Mübin'de tespit etmişizdir. Yasin Suresi 12. ayeti kerime. Şüphesiz ki bütün bunlar bir kitaptadır. El Hac Suresi 70. ayeti kerime. İşte Allah celle şanuhu Musa ile Firavun'un tartışması hakkında bize şunları aktarmaktadır. Firavun dedi ki, geçmiş asırlar halkının halleri nicedir? Musa dedi ki, aleyhisselam, onların bilgisi Rabbım'ın yanında bir kitaptadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Celle Tahe suresi 51 ve 52. ayetler. Yine Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Onun ilmi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Uzun yaşatılanın ömrünün uzatılması da, ömrünün eksiltilmesi de ancak bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Allah Azze ve Celle'ye göre pek kolaydır. Fatır Suresi 11. ayeti i Kerime Ve daha başka birçok ayetler bunun delilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah azze ve cennet ve cehennemdeki yerini yazıp takdir etmediği bedbaht mı? Bedbaht mı? Yoksa mutlu mu olduğu yazılmadık hiçbir canlı nefis yoktur. Bukhari Müslim ve Ebu Davud'da mukayyet olan bir hadis bu. Evet. Yine Müslim'de bir başka rivayette de şöyle geçmektedir. Süraqa bin Malik bin Cuşum radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bize şu anda yaratıl, yaratılmışlığımız gibi dinimizi açıkla. Bugün ne diye amel ediyoruz? Acaba bu, kalemlerin mürekkebinin kuruduğu, takdirlerinin tespit edildiği bir husus mu? Yoksa gelecekte ortaya çıkan bir husus mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır. Bilakis kalemlerin mürekkebinin kuruduğu ve hakkında takdirlerin cereyan ettiği bir husus hakkında amel ediyorsunuz. Bunun üzerine süraka, o halde niçin amel ediyoruz ki? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz amel edin. Herkes bir rivayette herkes bir rivayette amel eden herkes için kendi ameli kolaylaştırılacaktır. Müslim, Müsned ve İbn-i Mace'de olan bir hadis. Ve daha birçok hadis de bu takım işlerin hususunda delildir. Soru 142 Bu mertebeye giren takdirler kaç tanedir? Cevap Bu mertebenin kapsamında beş tane takdir girer. Hepsi de Yüce Allah Azze ve Celle'nin ilmine racidir. Birinci takdir Bunların göklerin ve yerin yaratılmasından 50 bin sene önce Yüce Allah'ın kalemi yarattığı vakit yazılmış olmalarıdır. Bu ezeli takdirdir. İki, ömür takdiri. Bu da Yüce Allah Azze ve Celle'nin ben sizin Rabbiniz değil miyim? El-A'raf suresi 172. ayetindeki buyruğundan söz aldığı vakit gerçekleşen takdirdir. 3- Yine ömür takdiri olarak bilinen ve nutfenin ana rahminde hılkatinin belirleşmeye başladığı sıradaki takdirdir. 4- takdir, Kadir gecesinde gerçekleşen yıllık takdirdir. Beşincisi ise, bütün bunların yerli yerince gerçekleştirilmesinden ibaret olan günlük takdirdir. Soru 143. Ezeli takdirin delili nedir? Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. İster yeryüzünde, ister nefislerinizde meydana gelen her bir musibet, mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılmıştır. El-Hadid suresi 22. ayet-i kerime ve devamındaki ayetler bunun delilidir. Sahih-i Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu sabittir. Allah Azze ve Celle'nin, Allah Azze ve Celle mahlukatın takdirlerini Gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce yazdı. Allah azze ve celle'nin arşı da su üzerinde idi. Müslim, Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde olan bir hadis bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Muhakkak Allah azze ve celle'nin ilk yarattığı kalemdir. Ona yaz diye buyurdu. Kalem: Rabb'im ne yazayım?" dedi. Allah Celle Şanuhu kıyametin kopacağı ana kadar her şeyin takdirini, kaderini yaz diye buyurdu. Tirmizi, Ebu Davud ve Ahmet'in müsnedinde olan bir hadis. Bu hadisi Sünen Ashabı rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Kalemin mürekkebi kurumuş olup, Olup bitecek her şey yazılmıştır. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Bunun dışında daha birçok sahih hadis-i şerif vardır. Soru 144. Misak, yani qalû bela gününde ömri takdirin delili nedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Hani Rabbin oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp almış ve onları kendilerine şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. El-Araf suresi 172. ayeti kerime ve diğer ayeti kerimeler buna şahittir. İshak bin Rahüye'nin rahmetullahi aleyh rivayetine göre bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ameller önceden bir takdir olmaksızın iptidaren mi ortaya çıkmaktadır? Yoksa bu hususta kaza, hüküm ve takdir geçmiş midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah azze ve celle Adem aleyhisselamın sırtından zürriyetini çıkarıp Onları kendilerine şahit tuttuktan sonra avuçlarıyla onları aldı. Tabi burada avuçlarıyla onları aldı demekten kasıt, kendi zatına ve şanına layık olan avucuyla aldı demek. Yoksa herhangi bir şeye benzeyen avucuyla değil. Şunlar cennetlik, bunlar cehennemliktir buyurdu. Cennet ehli olanlara, Cennet ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Cehennem ehli olanlara da cehennem ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Ebu Davud 4. cilt 224. hadis. Bu bir rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu,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 Ayet-i Kerime'nin buyruğu hakkında soru sorulmuş Hazreti Ömer'e. Bunun üzerine o şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayete dair soru sorulduğunu duydum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah tebareke ve te Adem'i yarattı. Sonra sağıyla onun sırtını sıvazladı. Ve nihayet ondan biz bir zürriyet çıkardı. Bunları cennet için yarattım buyurdu. Onlar cennet ehlinin amelleriyle amel ederler. Sonra bir daha sırtını sıvazladı ve ondan bir zürriyet çıkardı. Bunları cehennem için yarattım buyurdu ve onlar da cehennemliklerin ameli ile amel ederler. Muatta, Ebu Davud Ahmet'in müsnedi ve Tirmizi'de bulunan bir hadis. Demek ki kardeşlerim, herkes kendi ameliyle ne yapacak? Amelinin durumundan sonra cennete yahut da cehenneme gönderilecek. Yani Allah Azze ve Celle onu cennetlik yazdığı için cennete, cehennemlik yazdığı için, cebrettiği için cehenneme gitmeyecek. Cehenneme götürücü Amelleri işlediği, irtikap ettiğinden dolayı onun karşılığı cehennem olacak. Tirmizi de Abdullah bin Amr radıyallahu anhumanın şöyle dediğini zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki elinde iki yazı bulunduğu halde yanımıza çıktı. Bu iki yazının ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Bizler, hayır ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bize haber vermen müstesna biz bunu bilmiyoruz dedik. Sağ elindeki yazı hakkında şunları söyledi. Bu alemlerin Rabbinden celleşanuhu bir yazıdır. Bunda cennet ehlinin isimleri. Onların babalarının ve kabilelerinin isimleri yazılıdır. Daha sonra onlardan en son ferdi üzerinde sonuç çizgisini çekti. Artık ebediyen onlara ne ilave yapılır ne onlardan bir şey eksiltilir. Daha sonra solundaki yazı içinde şunları söyledi. Bu da alemlerin celle ve Ala bir yazıdır. Bunda cehennem ehlinin isimleri, babalarının ve kabilelerinin isimleri vardır. Sonra onların son ferdi üzerine de nihai bir çizgi çekildi. Bundan dolayı onlara ebediyen ne bir kimse eklenilir, ne de bir kimse onlardan eksiltile bilinir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, o halde ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer iş olup bitmiş ise amel ne diye dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler doğru ve istikamet üzere amel etmeye gayret ediniz. Şüphesiz cennetlik olan bir kimse her ne amel ederse etsin, nihayet onun amelleri, Cennet ehlinin ameli ile Sona erer Cehennem ehli olan bir kimse ise Her ne amel ederse etsin Onun ameli de Cehennem ehlinin ameli ile Sona erer Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elindeki bu iki yazıyı Bir kenara attı Sonra şöyle buyurdu Artık Rabbiniz Celle şanuhu Kulların işini bitirmiştir bir kesim cennette, bir kısım cehennemdedir. Tirmizi dedi ki, rahmetli aleyh, bu hasen, sahih, garip bir hadistir. Buna şu şekilde de bir izah getirebiliriz kardeşlerim. Bakıyoruz ki bir adam çok güzel bir hal yaşamış ama sonunda irtidat edip dinden dönmüş. Bu adamın gideceği yer, Cehennemdir. Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Onun dünyada hayırlı işler işlediğine bakmaz. Sonuç ölüm anındaki durumadır. Bir de bakıyorsunuz ki bir Hristiyan ve Yahudi yahut da herhangi bir din mensubu olan kimse ömrünün bütün senelerini küfür içinde, ibadetsizlik ve Allah Azze ve Celle'ye şirk içinde geçirmiş. Ama ölmeden... Birkaç gün önce, birkaç sene önce yahut da ölmeden çok az bir zaman önce Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek can teslim etmiş. İşte bu adamın da Allah Celle Şanuhu şirkine, küfrüne, şikak ve nifakına bakmıyor. Son nefesinde canını hangi hal üzere teslim ettiğine bakıyor. İşte bu hadis-i şerifin de Allahu alem açıklanması böyle olsa gerek. Soru 45. Nutfenin ilk yaratılışı esnasındaki ömrü takdirin delili nedir? Cevap. Yüce Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin Karınlarında bulunduğunuz Sırada bile Sizi en iyi bilendir En-Necm suresi 32. ayeti kerime Sahih ayında Yani Bukhari ve Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğu Geçmektedir Sizden her birinizin Anne karnındaki yaradılışı Nutfe olarak 40 günde bir araya getirilir Sonra bunun kadar bir süre Alaka olur Sonra bunun kadar bir süre muduga olur Sonra ona bir melek gönderilir Melek ona ruh üfler Ve şu dört hususu Yazmakla emrolunur Rızkını Ecelini Amelini Bedmah mı Bedbaht mı Mutlu mu Olacağını Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah Azze ve Celle ye yemin olsun ki, hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameli ile amel eder. O kadar ki kendisiyle cennet arasında bir arşın kalmışken, yazgı onun aleyhine öne geçer. Bunun üzerine de o cehennemliklerin ameli ile amel eder ve oraya girer. Yine şüphesiz ki sizden biri cehennem ehlinin ameli ile amel eder. O kadar ki kendisi ile cehennem arasında bir arşınlık kadar mesafe kalır. Sonra yazgı hakkında öne geçer. Derken cennet ehlinin ameli ile amel eder ve oraya gelir Bunun açıklanması daha önce gelmişti. Bu konuda aynı anlamda farklı lafızlarla sahabe-i kiramdan bir topluluktan, Gelen birçok rivayet vardır Soru 146 Kadir gecesinde yıllık takdirin Delili nedir? Yüce Allah Azze ve Celle Bu hususta şöyle buyurmaktadır O gecede Hikmetli her bir iş Tarafımızdan bir emir ile ayrılır Duhan suresi 4 ve 5. ayetler ve bunu takip eden ayetler silsilesi bu mesele hususunda bize bilgi verir. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma da şöyle demiştir. Kadir gecesinde ana kitapdan bir sene boyunca meydana gelecek ölüm, hayat, rızık, yağmur ve hatta hacılar bile yazılır. Filan kişi haccedecek, Filan kişi Haccedecek hac denilir Demek ki insanı ilgilendiren her bir Konuyla ilgili Emirler, hikmetler Ve fiiller Kadir gecesinde ne yapılıyor Takdir oluyor Hasan-ı Basri Sa'id bin Cübeyr Mukatil, Ebu Abdurrahman Es Sulemi ve başkaları da Böyle demişlerdir Soru 147. Günlük takdirin delili nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle O yani Allah Azze ve Celle her gün her an bir iştedir. Er-Rahman suresi 29. ayeti i kerimede böyle buyurulmaktadır. Hakimin sahihinde müsteaddekinde şu rivayet Yer almaktadır İbn-i Abbas Radiyallahu Anhu'a Dedi ki Şüphesiz Yüce Allah Azze ve Celle Yarattıkları Arasında beyaz inciden Lehu mahfuz da vardır Onun her iki kapağı Kırmızı bir yakuttandır Kalemi nurdur Yazısı da nurdur Her gün ona 360 bakış yahut defa bakar. Yani 360 bakış bakar, yahut da 360 defa bakar. Bu bakışların her birisinde yaratır, rızık verir, hayat verir, öldürür, aziz kılar, zelil eder ve her ne dilerse onu yapar. İşte Yüce Allah Azze ve Celle'nin o her gün, her an bir iştedir buyruğu bunu anlatmaktadır. Er-Rahman suresi 29. ayet-i kerime. Bu hadis-i şerif hakimin El-Müstedre'inde 2. cilt 519'da kayıtlıdır. Bütün bu takdirler ilk kaderin bir çeşit tafsilatıdır. Bu ilk kader ise Yüce Allah Azze ve Celle'nin kalemi yarattığı vakit levh-u mahfuz'a Yazmasını emrettiği kadardır. İşte İbni Umar ve İbni Abbas Radıyallahu Anhumun Yüce Allah Azze ve Celle'nin Esasen biz işlediklerini yazıyorduk El-Casiye Suresi 29. ayetteki Buyruğunu böylece Tefsir etmişlerdir Bütün bunlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olan elimden sadır olan Şeylerdir bütün bunlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olan ilminden sadır olan şeylerdir. Soru 148 Mutluluğun ve bedbahtlığın önceden takdir edilmiş olması neyi gerektirir? Cevap Bütün semavi kitaplar ve nebevi sünnetler önceden kaderin tayin edilmiş olmasının amelde bulunmaya engel olmadığını ona güvenip amel etmeyi terk etmek gerekmediğini ittifakla ifade etmişlerdir. Aksine bu durum ciddiyetle olanca gayret ile sahih amel işlemeyi gerektirir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına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 Sonra da artık kim infak edip verirse ve sakınırsa. El-Leyl Suresi 5. ayeti i Kerime'deki buyruklarını okumuştur. Bukhari, Müslim ve daha önce hadisin geçtiği yerde gösterilen diğer kaynaklarda bulabileceğimiz bir hadis bu. O halde Yüce Allah Azze ve Celle kaderleri belli bir ölçü ile tespit ve tayin etmiş... Bunlara gerekli sebepleri de hazırlamıştır. O dünya hayatında ve ahiret için hangi sebepleri tayin etmiş ise, sonsuz hikmetiyle tayin etmiştir. Yarattıklarından hiçbir kimseyi dünya ve ahirette ne için yaratmışsa, o yolu da ona kolaylaştırmıştır. O yol, o kimse için hazırlanmış ve kolaylaştırılmıştır. Kul, ahiretteki menfaatlerinin ortaya, Ahiretteki menfaatlerinin oraya ulaştıran sebeplerle irtibatlı olduğunu bildiği takdirde onları işlemek, gereklerini yerine getirmek için ileri derecede gayretini ve çabasını ortaya koyar. Maişet yollarının ve dünyevi maslahatlarının gerçekleştirilmesi hususunda da elinden geleni yapar. İşte kader ile ilgili hadisler, hadisleri duyduktan sonra, ben bundan önce şu andan daha çok gayret ve çaba sahibi değildim diyen sahabe olayı gerçekten iyice kavramıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana fayda veren şeyi yapmaya olanca gayretini harca. Allah'tan yardım dile ve acizlik gösterme. Müslim İbn-i Mace ve Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedindeki bir hadis bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tedavi için kullanacağımız bir ilaç yahut yapacağımız bir rukya yani tedavi için okunması meşru olan duaları yapmak hususunda ne dersiniz ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Acaba bunlar Allah'ın herhangi bir kaderini geri çevirir mi diyenlere şu cevabını vermiştir. Bunlar da Allah'ın kaderindendir. Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedinde mukayyet bulunan bir hadis-i şerif bu. Yine Yüce Allah Azze ve Celle'nin hayrı da, şerri de bunların her birisinin sebeplerini de takdir etmiştir demiştir. Evet. Soru 149. Üçüncü mertebe olan Allah Azze ve Celle'nin meşiyetle iradesine iman etmenin delili nedir? Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ama Allah Azze ve Celle dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. El İnsan suresi 30. ayeti kelime. Bir şey hakkında sakın ben bunu mutlaka yarın yapacağım deme. Meğer ki Allah dilemiş ola İnşallah yapacağım de el kehf suresi 23 ve 24. ayetler Allah Azze ve Celle dilediğini saptırır Dilediğine de dost doğru yol üzerinde tutar El-En'am suresi 39. ayeti kerime Allah Celle şanuhu dilediğini saptırır Dilediğini de dosdoğru Yol üzerinde tutar El-En'am suresi 39. ayet-i kerime Eğer Allah dileseydi Celleşanuhu Sizi tek bir ümmet yapardı En-Nahl suresi 93. ayet-i kerime Eğer Allah dileseydi Celleşanuhu Onları tek bir ümmet Yapardı Eş-Şura suresi 8. ayet-i kerime eğer Allah dileseydi celle ve ala elbette onlardan intikam alırdı. Muhammed Suresi 4. ayet-i kerime. O dilediğini yapandır celle ve ala. El Buruc Suresi 16. ayet-i kerime. Allah celle şanuhu bir şeyi diledi mi ona emri sadece ol demesidir. O da olu verir. Yasin Suresi 82. ayet-i kerime. Bir şeyi dilediğimiz zaman sözümüz ona sadece ol dememizden ibarettir. O da derhal onu verir. En-Nahil suresi 40. ayet-i kerime. Allah Celle Şanuhu kimi hidayete erdirmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü daraltır ve sıkıştırır. El-En'am suresi 125. ayeti kerime. Ve bunların dışında sayılamayacak kadar pek çok ayet-i kerime Allah azze ve celle'nin meşiyeti yani dilemesiyle ilgilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Adem oğullarının kalpleri Rahmanın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Burada Rahmanın azze ve celle parmaklarını hiçbir şeye benzetmeden kabul edeceğiz. Rahman kendisine parmak isbiayn yani iki parmak sıfatını atfettiği için biz iki parmağı vardır diyeceğiz. Allah'ın parmaklarının olduğunu kabul edeceğiz ama parmakların keyfiyetini kesinlikle düşünmeyip dile getirmeyeceğiz. Onun şanına ve zaafına layık bir şekilde iki parmağı vardır deyip kabul edeceğiz. Evet. Şüphesiz ki Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından celle şanuhu İki parmak arasında tek bir kalp gibidir. O onları nasıl isterse öyle evirip çevirir. Müslim ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide uyumaları hakkında da şöyle demişti. Allah Celle Şanuhu, dile, Yüce Allah Celle Şanuhu dilediği vakit ruhlarınızı alıkoydu. Ve dilediği zaman onları geri çevirdi. Bukhari, Ebu Davud, Nese'i, Müsned ve Muvatta'da kaydedilen bir hadis. Ve yine şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Kayırlı işler için aracılık yapın ki size de ecir verilsin. Bununla birlikte Yüce Allah Azze ve Celle... Resulünün dili üzerine dilediği hükmü verir. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde bulunan bir hadis. Bir başka hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah dilerse ve filan kişi dilerse demeyin. Bunun üzerine yalnızca Allah dilerse deyin. Celle şanuhu. Ebu Davud ve Ahmet İbn-i müsnedindeki bir hadis. Yüce Allah Azze ve Celle kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih yani derin bilgi sahibi kılar. Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, muvatta, Müsned'de olan bir hadis. Yüce Allah Azze kullarından bir ümmet hakkında rahmet murad ederse, Yüce Allah Azze Celle, kullarından bir ümmet hakkında rahmet murad ederse, o ümmetin peygamberini, Ümmetinden Önce Vefat Ettirir Eğer Allah Azze ve Celle Bir Ümmeti Helak Etmeyi Dilerse Peygamberi Hayattayken O Ümmete Azap Verir Müslim 7. Cilt 65. Hadis Ve Bunların Dışında Yüce Allah Azze ve Celle'nin Meşiyet ve iradesini Söz Konusu Eden Sayılamayacak Kadar Çok Hadis Şerif bu mertebenin delillerindendir. Soru 150. Yüce Allah Celle ve Aleyh, Kitab-ı Kerim'inde ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtası ile haber verdiğine ve sıfatlarından öğrendiğimize göre, O, ihsan edicileri, takva sahiplerini, sabredenleri sever. İman edip salih amel işleyenlerden de razı olur. Kafirleri, zalimleri sevmez. Kullarının küfre gitmelerinden de razı olmaz. Fesadı da sevmez. Oysa bunların hepsi de Allah Azze ve Celle'nin meş meşiyet ve iradesi ile olur. Eğer o dileyecek olursa bunlar olmaz. Çünkü onun mülkünde, onun dilemediği hiçbir şey olmaz. Bu durumda razı olmadığı ve sevmediği şeyleri, Nasıl olur da diler ve irade eder diyen kimselere ne şekilde cevap verilebilinir? Cevap. Bil ki naslarda irade iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi kevni ve takdiri iradedir. Birincisi kevni ve kaderi iradedir. Bu aynı zamanda meşiyet demektir. Bununla bir şeyin sevilmesi ve ondan razı olunması arasında bir ilişki yoktur. Bunun kapsamına küfür, iman, itaatler, isyan, razı olunan işler, sevilen işler, hoşlanılmayan şeyler ve bunların zıddı da girer. Bu iradenin kapsamı dışına hiç kimse çıkamaz. Kimse bunun sınırları dışına çıkamaz. Allah Azze ve Celle bu işleri yaratmasıyla kullarını imtihan eder ve imtihan kastıyla bunları yaratır. Yoksa bunlardan razı olduğu için değil. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarında olduğu gibi Allah Celle Şanuhu kimi hidayete erdirmeyi dilerse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 Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. El-Ma'ida suresi 41. ayetleri ve daha başkaları bunu anlatmaktadır. Bir diğer irade, dini ve şer'i irade olup, bu da Yüce Allah Azze ve Celle'nin rıza ve sevgisiyle alakalıdır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu iradesi gereğince kullarına emirler vermiş ve yasaklar koymuştur. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarında olduğu gibi. Allah Celle şanuhu size kolaylıklar diler, güçlük istemez. El-Bakara suresi 185. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek, tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. En-Nisa suresi 26. ayeti kerime. Ve buna benzer, birçok ayeti i kerimede vardır. İşte bu iradeye tabi olmak ancak bu hususta kevni irade kendisi hakkında takdirde bulunulmuş kimseler için mümkün olur. İsyankar ve günahkar kimse hakkında ise sadece kevni irade söz konusu olur. Şanı Yüce Allah Azze ve Celle genel olarak bütün kullarını kendisini razı edecek işleri işlemeye davet etmiş, aralarından belirlediği kimselere de bu davetine icabet etme hidayetini ihsan etmiştir. Nitekim Yüce Allah Celle şöyle buyurmaktadır. Allah ise Celle Şanuhu Darusselam'a esenlik yurduna yani cennete çağırır ve o dilediğini dosdoğru yola iletir. Yunus suresi 25. ayeti kerime. Yüce Allahuazza ve celle daveti genel olarak herkese yapmakla birlikte hidayeti özel olarak dilediklerine taksis etmiştir. Şüphesiz Rabbin celle ve ala yolundan sapanı da en iyi bilendir. Hidayet bulunanı da hidayet Bulanı da en iyi bilen odur. En Necim suresi 30. ayette buyurduğu gibi. Evet. Soru 151. Yaratma mertebesi olan kadere imanın dördüncü mertebesinin delili nedir? Cevap. Güce Allah Azza ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah subhanehu ve teala her şeyin yaratıcısıdır. O her şeyi koruyan ve gözetendir vekildir. Ez-Zümer suresi 62. ayeti kerime. Gökten ve yerden size Allah azze ve celle'den başka rızık veren herhangi bir yaratıcı var mı? Fatır suresi 3. ayeti kerime. Bunlar Allah'ın celle şanühü yarattığıdır. Haydi ondan başkasının ne yarattıklarını gösterin bana. Lukman suresi 11. ayet-i kerime. Allah azze ve celle sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınızdan bu işlerden birisini olsun yapabilen mi var? Er-Rum suresi. 40. ayet-i kerime. Halbuki sizi de yapıp ettiklerinizi de Allah yaratmıştır Celle Şanuhu. Es-Saffat suresi 96. ayet-i kerime. Her bir nefse ve onu düzenleyene sonra da ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene yemin olsun ki. Es-Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah Azza ve Celle Kime hidayet verirse O dosdoğru yolu bulmuş olur Kimi de saptırırsa Onlar Zarara uğrayanların Ta kendileridirler El-A'raf suresi 178. ayeti kerime Fakat Allah Celle Şanuhu Size imanı sevdirdi Onu kalplerinizde Süsledi ve küfrü Fasıklığı ve isyanı size çirkin gösterdi El-Hücurat suresi 7. ayeti kerime ve başka ayet-i kerimelerde bunun delilidir evet İmam Buhari, Rahmetullahi Aleyh Halku efal İbad adlı eserinde Hüzaife radıyallahu anhu den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu zikretmektedir Şüphesiz Allah Celle Şanuhu her işi yapanı ve yaptığı işi yaratandır. Bukhari خَلْقُ اَفْعَالِ الْعِبَادِ sayfa 25 بَيْحَقِ ve وَالْصِفَادِ sayfa 23'te bu hadisine yapmıştır, zikretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde de şöyle buyurmuştur. Allah'ım Nefsime takvasını ver. Onu tertemiz edip arındır. Çünkü onu tertemiz edip arındıracakların en hayırlısı sensin. Şüphesiz ki sen onun velisisin ve mevlasısın. Bu hadis-i şerif, müslim, nesai ve müsnet'te kayıtlı bulunmaktadır. Demek ki kardeşlerim, Buradan alacağımız bir ders var. Nefsimizin takvası, onu tertemiz edip arındırmak ancak Allah'ın elindedir. Yoksa nefis tezkiyesi için gidip bir şeyhin kapısına senelerce kölelik yapmak değil. Ancak biz gidip bir alimden neyi öğrenebiliriz? Nefiz tezkiyesinin nasıl yapılacağını Kur'an ve sahih sünnetten öğrenebiliriz. Bu hadiste, bu hadiste böyle iddia edenlerin kafalarına kocaman bir tokmak hükmünde. Evet. ya daha başka hadis-i de bunun için ne yap ne yapılmıştır? Delil olarak önümüze sürülmüştür. Allahu Ekber Gerçekten Kur'an'ı bilmek Sahih sünneti öğrenmek insan için en çıkar yol En güzel yol En sahih ve sabit olan bir yol Kişi Kur'an'ı bilmezse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatını bilmezse Ondan gelen sahih rivayetleri bilmezse Allah Azze ve Celle'ye kulluğu bırakıp kullara kulluk eder. Ama İslam kullara kulluğu değil, kullar için sadece Allah Azze ve Celle'ye kul olmayı gösterir. Allah Azze ve Celle kendi kelamını en iyi şekilde okuyan, anlayan, özümseyen, ve hayatına tatbik edip Allah Azze ve Celle'yi razı eden Kullarından eylesin Allah Azze ve Celle Sahih sünneti en iyi Şekilde öğrenip Hayatına tatbik edip Nefsinin takvasına Erenlerden eylesin Kendisini Tertemiz kılıp Sahih sünnetle arındıranlardan Eylesin Evet Soru 152 Yüce Allah azze ve celle her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayır peygamber aleyhissalatu vesselamın hayır bütünüyle senin ellerindedir. Şer ise sana nispet edilemez. Buyruğu ne anlama gelir? Müslim, Ebu Davud, Mesâî, İbn Mace İmam Mali'nin vattası ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde kayıtlı olan bir hadistir bu. Hayır bütünüyle senin ellerindedir. Şer ise sana nispet edilemez. Cevap. Bunun anlamı şudur. O fiiller ile muttasıf olması ve o fiillerin ondan sadır olması itibariyle, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bütün fiilleri katıksız hayırdır. Onlarda herhangi bir şekilde şer diye bir şey olmaz. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle mutlak hikmet sahibidir ve adaletlidir. Onun bütün fiilleri hikmetlidir, adalettir. O her şeyi, o her bir şeyi, o şeyin en layık olduğu yere,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 Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Size isabet eden her musibet, ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir. Allah çoğunu da affeder. Eşşura suresi 30. ayeti kerime. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar bizzat zalimler idiler. Ezzukruf suresi. 76. ayeti kerime. Şüphesiz Allah celle Şanuhu, insanlara en ufak bir şey kadar dahi zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yunus suresi 44. ayeti kerime. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve akhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum ve rahmetullahi ve Kardeşlerim bugün de bu kadarla yetinelim. Daha sonra inşallah devam ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar olsun.